1175, numaralı konu, Hazreti Peygamber hastalandığında, Ebu Bekir'e namaz kıldırmasını emretmesi, evet, biz Hazreti Ayşe'nin yanında bulunuyorduk, namaza devam etmekten söz açıldı, Hazreti Ayşe şunları anlattı, Hazreti Peygamber öleceği hastalığa tutulduğunda namaz vakti geldi, Bilal ezan okudu, Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'e söyleyiniz, halkın önünde namaz kıldırsın, buyurdu, ona, Ebu Bekir çokça üzülen ve ağlayan bir kişidir, senin yerine geçerse kesinlikle halkı önünde namaz kıldırmaya gücü yetmeyecektir, denildi, Hazreti Peygamber bu emrini yeniledikçe, onlar da aynı şeyi tekrarladılar, üçüncü defa emir verdikten sonra, siz Hazreti Yusuf, un kadınları gibisiniz, Ebu Bekir'e söyleyiniz halka namaz kıldırsın, buyurdu, bunun üzerine babam namazı kıldırdı, babamın namaz kıldırdığı sıralarda Hazreti Peygamberin rahatsızlığı hafifledi, iki kişinin omuzlarına dayatarak namaza çıktı, halsizlikten ayakları yerde sürünüyordu, Hazreti Peygamber mescidinde, Hazreti Peygamber de girince babam mihrabdan çekilmek istedi, fakat Hazreti Peygamber yerinde kalması için işaret etti, gidip babamın yanına durdu, Hazreti Aişe şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e, Ey Allah'ın Rasulü, Ebu Bekir kalbi ince bir kişidir, Kur'an okuduğu zaman gözyaşlarına sahip olamıyor, keşke Ebu Bekir'den başka birisine bu vazifeyi verseydiniz, dedim, Allah'a yemin ederim ki benim düşüncem, halkın, Resulullah'ın yerine ilk geçen kişi olmasından ötürü babamın uğursuz sayılmasından korkmamdı, bunun için Hazreti Peygamber'e iki veya üç kere başvurdum, fakat Hazreti Peygamber, namazı Ebu Bekir kıldırsın, siz Yusuf, un kadınları gibisiniz, buyurdu.